açık mimarlı <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma <gülüyor> <gülüyor> hazırlayıp sunanlar Cenk dereli ve Volkan kaşkı Katkılarından dolayı Kalevodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Volkan Taşkın. Yağmur Yıldırım. Sen, ben Yelta ya <gülüyor> Çok güzel. Bugün Yelta Köm Frankfurt'tan telefonla katılıyor programımıza. Nasılsın Yelta? İyiyim ki <gülüyor> Gayet güzel, gayet güzel. E, gündemi değerlendireceğiz. Senin çok fazla vaktini almayalım. Yarım e, saat kadar alalım. <gülüyor> evet, aynen <gülüyor> öyle. Ki. Şey direkt değerlendirmeye başlayalım. Sonra sen yayından çıktıktan sonra daha gevşeriz. Daha uzun değerlendiririz. Aynen Şimdi öyle. gündemdekilerden... Gündemi değerlendirilirse 2014 yılını mı değerlendireceğiz ona göre konuşacağız. Abi bizim gündemimiz 2014 zaten o yüzden. <gülüyor> evet bazlı bir gündem Yeltağ'cım. Yılbaşı geliyordu. <gülüyor> Şimdi bizim neyimiz eksik yani herkes yılı değerlendiriyor. Biz de mimari camiayı bir değerlendirelim. Şimdi Venedik Biyana ile ilgili de program yaptık. O yüzden onu biz sonra kendi aramızda değerlendiririz senden gizli. Şimdi senin özellikle... Tamam. E... Benim evet, sen söyledin zaten. Güzel. Şimdi özellikle senin bizim listemiz dışında söylemek istediğim şeyler var mı? Şu konuyla ilgili ben başlamak istiyorum. Yoksa ben listeden direkt çat çat çat gideceğim. Yeltan'ın zaten 5 notu var burada özellikle üstünde durmak istediği. Enteresan şeyler söyleyebilir gibi Tamam o zaman o 5 noktadan başlayalım. Aslında bunlardan biri şey bu sene içerisinde program içerisinde çok çok konuştuğumuz 2014 yılındaki yerel seçimler ve yerel seçimlerle bağlantılar mimarlık. Enteresan. <gülüyor> Bunu volkanlı da çok konuştuk Çünkü bütün belediye başkanları Bir anlaşır bir, bir mimari hareketler yapmaya başladılar. Seçim kampanyaları da kullanılan Asla gerçekleşmiş olan bir sürü proje görselleri Türk mimarlık tarihini en çok proje üretilen zamanı olabilir Şubat Mart aralığı <gülüyor> Yeren seçim öncesi Doğru Sonrasında bu, evlenmeler artıyor bu, bu, iki, Yani bu, iki, çeyizlik bu, falan bu, projeler, bu, projeler biri. İkiniz de aynı anda konuştuğunuz için çok iyi oldu gerçekten. Evet, Senkronizasyon harika. harika. Şöyle tamam seçim mevzusunu konuşacağız mı? Mesela Yağmur'la onu konuşamamışsınızdır. Yağmur ne düşünüyor bu meseleyle ilgili? Seçim dönemlerinde artan inşaat faaliyetleri ama proje, enflasyon hakkında ne düşünüyorsun Yağmur? Buradan mesela benim Aksaray'a bağlamak istediğim bir başka nokta var. Sözü Oo. bırakıp oradan <gülüyor> bağlanmaya devam edelim. Tamam. Tamam. Aksaray seçim yatırımıydı. <gülüyor> Yok benim görüşüme göre 2014 bir sarkastik iyi mimari örnekler yılıydı ve ne burada ne oluyor ya baktığımız zaman ki dışarıda zaten entence sarkastik iyi varken yerel seçimlerle başlayan sene senenin sonuna doğru iyice bir sarkazm cümbüşüne dönüştü. Neler oldu peki saraydan başka? Neler oldu? Zaten listede teker teker gidemiyorum. Şey. Tamam buyurun. <gülüyor> Hayır der yani mimarlık anlamında sarkastik başka ne oldu diyorum. Dışarıya doğru uzanayım mı? Yatağın uzan. da şarjı az değil miydi? Ha tamam. Yüzden, Hayır yelten yüzde 10, konuşmuyor Şu anda <gülüyor> yüzde %58'de. Ben hala bilmiyorum. Ben şu an benim için. <gülüyor> Çok güzel. Çok özel bir teknolojiyle takip ediyoruz buradan Yaltahan'ın <gülüyor> şarjını. Yüzde %58'de seyrediyoruz. Sıkıntı yok. Evet tamam bir şeyden gidelim uzan dışarıya doğru. Uzanalım. Mesela baş sarkastik iyi bence. Frank Gehry diyelim, orta hmm. parmak göstermesiyle birlikte, caps. evet tam bir caps olarak <gülüyor> izleyiciler için baştan alalım. Ee, bir ödül töreninde bir gazetecinin bir sorusu oluyor, kendi yaptığınız mimari hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Bunun üzerine kendisi sinirlenerek orta parmağını canlı yayında gösteriyor ve bu şekilde görüntüleniyor. Ve size söylemek istediğim şudur ki, bugünün mimarisinin yüzde 98'i çok edersiniz tam bir diyerek bir açıklama yapıyor ve bu şey açısından da bence baya sarkastik. Kendisi bir yıldız mimar ve bugün yapılan yüzde 98'i inşa edilmiş olan böyledir diyerek kendisini hangi noktaya koyuyor? Ben burada etik olarak ve humanistik olarak bir üretim yapmaya çalışıyorum ama kalan yüzde sadece bunu yapıyor derken kendisini nasıl konumlandırıyor? Humanist olan Frank Gehry mi? Ben iyi niyetimle proje öneriyorum <gülüyor> ve yüzde 98'i inşa edilmiş olanı tam bir affedersiniz. Derken kendisini yüzde de konumlandırdığına inanmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Ama hani burada bir paradoks var gerçekten. Louis Vuitton binası bu sene tamamlandı ki kendisi Gagosian Galeri'de bu sene sergi açmış. Mimar Avustralya'da ilk defa bir binası tamamlandı. Hı hı. Tam bir gösteri mimarına dönüşmüş durumda ve fütursuzca orta parmağını sergiliyor. Hani burada sosyal bir aygıt olarak mimarinin rolü üzerinde tekrar tartışılabilir ya da kendini nasıl konumlandırıyor ya da... Bu açıklamayı yaparken ne düşünüyordu? Ya yani mimarlığın zaten yani aslında bu benim için pek şaşırtıcı değil de açıkçası çünkü bu et deli tartıştığımız işte mimarlığın belirli bir kişinin tarafından sadece ıı, tasarımcı mimarların tekelinde olduğu düşünen bir sistem olduğu için ıı, ve Frank içinde bunun çalıştığı versiyonu star mimarların ıı, dünyasında olduğu için. Aynen dedim. öyle. Ben de ben de şey yani gayet e, dürüstçe bir. Söyleme olduğunu düşündüm açıkçası zaten biliyoruz yani nasıl ben ilgi çekmeye çalıştım düşünüyorum evet, açıkçası ben... İlgi çekmem çok da çok da üstüne düşmedim <gülüyor> yaşlandı <gülüyor> yani, evet benim için Frank Gehry zaten tam, başka bir dünya... başka Frank Gehry'nin bu açı bence en etkili mimarlık karakterlerimden biri olan bu açının dindar açım metninden bahsedebiliriz güzel buna karşılık <gülüyor> evet, iyi evet. bir iyi bir şey evet. oldu ee, yani o Esaslı bir metindi. Uzun süredir e, Türk mimarlık alanında e, ne bileyim herhalde en esaslı e, duyduğumuz ya da okuduğumuz metinlerden bir tanesiydi. Şimdi açık açık. ikinci kere karşı çıkarsam trol oluyor muyum? <gülüyor> Çünkü ona da karşı çıkacağım ama. Tamam, güzel. Karşı çık işte. Hadi. Hadi. <gülüyor> hadi, hadi. Gel, gel. Gündemi değerlendirirken. Aynen öyle. Yani ben açıkçası onun söylediği şeylerin e, ya da yaptığı çağrının e, pek çok kişinin... E, bu kadar samimiyetle dile getiremediği şeyler olduğunu düşünüyordum O yüzden sen ne diyorsun? Ya şimdi söyledikleri söylediklerinde evet yani katılmamak mümkün değil çoğu söylediğini hepsinin olmasa bile ama benim için ilginç olan noktası şuydu ya böyle bu aralar belki de sadece Mimarlıkta değil çok alanda bu tarz metinlerle karşılaşıyoruz bu tarz söylemlerle karşılaşıyoruz bir gezinin de yaklaşık iki sene öncesine dayanan bir e, vicdan e, fırtınası altındayız. Bu belki arada. De, bir... Pardon parantezde söylemek istediklerinden birkaç cümle. Çok güzel ama. <gülüyor> devam et devam. Et. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş Boğaçan diye bir araya paragraf parantez koyalım. Bana dayatılan kalıpları rol modellerini oynamak zorunda bırakıldığım rolleri reddediyorum. Çevremde gördüğüm mimarlar gibi olmak istemiyorum. Onlar gibi mimarlık da yapmak istemiyorum. Onların yaptığı Türkiye mimarlığı ise Türkiye mimarlığı ile ilgilenmiyorum. Mekana mimarlar 20. yüzyıl üretim modelleri ve toplumsal iş bölümlerine dayattığı profesyonel kalıplar içine sıkışmış, sorumluluk alanından uzaklaşmış mimar rolleriyle mimarlığı kendi geniş kültürel toplumsal olanaklarından koparmış, şık ve güzel binalar derdine düşmüş, bina ve parsel mimarlığı ile ilgilenmiyorum. Bu şekilde bir liste var. Acaba neden hiçbir meslektaşımız söyledikleri ilgimi çekmiyor maddesinden sonra sözü tekrar Volkan'a bırakabilirim. Ya şimdi söylediklerini yaklaşık... Bu ıı, Volkan'a bir mesaj mıydı peki? Ya orada <gülüyor> Kaya, Kaya başından Mesajını falan da bahsediyor, bahsediyor zaten. <gülüyor> Kaya başının müelliflerinden birisi olarak çok alındım. Yok alınmadım tabii ki de. <gülüyor> ee, şimdi şöyle bir şey var. Ya söylediklerini Turgut Cansever yaklaşık meslek hayatının 50 senelik döneminde yapmaya çalıştı. Yani e, aslında şöyle bir şey var. Boğaçan Dündar Alp'in ve onun gibi düşünenlerin buna hepimiz de dahiliz aslında elinde bir fırsat var o da e, mimarlık pratiğin içinde olabilmek. Şimdi burada yapmaları gereken şey e, doğrudur hani hangi kalıbı reddediyor hangisini reddetmiyor kendi seçimi kimse, kimse kimseye bir şey şey yapamaz. Bu özgürlüğünü bu iş yapma özgürlüğünü şey yapsın e, biz de Boğaçan'ı hani bildirileriyle değil binalarıyla tartışalım. Yani aslında söylemek istediğim şey bu. Yani şöyle bir şey de var ama işte e, binayı yapabilmek de daha doğrusu onu e, konuştuk daha sonra bu açanlı ben de hatta programda söyledim. Yani bir şekilde bunu söyledikten sonra bu söylemin arkasındaki inşai faaliyeti örgütlemek de e, önemli bir şey. Çünkü önemli. hani diyorsun ya işte hani o, bunu e, söylevli değil de mimarlığı pratiği içerisinde. Yok yok yani öyle bir şansı var ben şey insanlardan değilim o hmm. bir yanlış anlaşılmasın. Hani bunları konuşuyorsun. Kolaysa hani sıkıysa bina yap. Zaten hı hı. aktif olarak bu Yapıyoruz işin içinde zaten. olan bir insan. Hı. Hani e, bence bu söylemini zenginleştireceği en güzel yer hakikaten şu anda aktif olarak yaptığı alan. Hı hı. Yani e, söylediklerine katılmak o yüzden hani evet katılıyorum ama e, işin mutfağında olan bir insanın artık bu söylemin ötesine geçme şansı varken söylediklerini o söylemle bırakması ve Söylemle çözüm üretmek zaten başka bir şey yani oraya hiç girmiyorum zaten bir mimarın bu konularla ilgili çözüm üretmesini söylem yapması da başka bir problem oraya da hiç girmiyorum hani böyle bir şey oluştu bende evet haklısın abi ama Anladım. peki ee, şey... Volkan bir yandan da ben şöyle düşünüyorum tam dediğin gibi hani bu üretim e, çarkının içerisinde olan e, hangi mimar bugüne kadar çıkıp böyle bir e, söylemde bulunmuştu e, Turgut Can sever dediğim gibi. Yani e, yıllarca bu söylenmiyor. Ama ben yaptım. son yakın yakın zamandan bahsediyorum ya, tam hani Esra Kızılnın çevirdiği manifestoları sayabiliriz. Yengiz Bektaş'ın ikilisini <gülüyor> Ben yakın dönemden bahsediyorum ben yani. Gün gün güncellik anlamında evet sana katılıyorum elda. Yani belki de şöyle bir şey gerekiyor birisinin 5-10 e, yılda bir böyle bir <gülüyor> patlama yapması gerekiyor olabilir. Peki şey ne diyorsunuz ya mesela hani bu yani Boğaçan da yayınladı bunu. Hmm. Yani hiç başka kimse bunun üzerine konuşmadı ya. Konuşmadı mı? Sosyal medyada yayınladık. Konuştu mu? Üzerine konuştu. Biz da. konuştuk. Ha, biz konuştuk da yani e, o konferansta dahi e, Boğaçan Dündarap ile aynı masada oturan ve onun doğrudan e, proje adıyla örnek olarak verdiği e, projeleri müellifi olan mimarlar dahi onun orada söylediği şeye dair hiçbir şey söylememişler mesela. Hmm, haklı olduğu için olabilir mi? İşte bilmiyorum. Bunu aslında bir vicdan <gülüyor> yani. muhasebesi olarak görüp hı, evet çay içmeye devam edeyim gibi düşünceden dolayı belki bu kadar çok da üretim Hayır, ya da, da biz de evet bu güzel metin ya da Ya da şu mu demek yani mimarlık ya da mimar zaten öyle vicdansız biri. O yüzden o, onu duysa bile üstüne alınmıyor. Ben bir da, şey söyleyeyim mi? mi? Ee, biraz bu üçüncü trollemem olacak. <gülüyor> <gülüyor> ee, belki de bugün biraz yıl sonunda evet trolleme programı olacak. Ama ne yazık ki benim gördüğüm mimarlar bu kadar düşünmüyor yaptıkları iş hakkında. Hı hı. Yani bu açını ve bazı birkaç ismi burada şeye parantez içinde ayrı bir kenara yazıyorum. Yani zaten bunları düşündükleri için bu kadar sıkıntıları var. Sayg bu yüzden de zaten saygımız ve gündemimizdeler. Ama yani ben düşündüklerini zannetmiyorum. O yüzden ben Yağmur'un dediği gibi bir vicdan muhasebesi bile yapıldığını düşünmüyorum. Ya yani bu biraz belki ağır bir suçlama ya, ağır, gibi olacak ağır, ağır. ama ben böyle katılıyorum aslında. Yani. ama Hı -hı. şöyle Hı -hı. katılıyorum. Yani düşünmüyorlar ve düşünmemeleri aslında bir anlamda da iyi. Çünkü düşünmedikleri <gülüyor> yapılan ahlak bir meslekmiş gibi oluyor. Ve ama yani Türkiye'deki eksik ne? Ee, bu eleştirel ortamı yaratan topluluk yok. Hı -hı. Bireyler var. Eleştirel ahlakın bireyleri var bir topluluk yok. Ondan dolayı biz bunun eksikliğini çekip mesela halen hani bu açının metnin tartışıyoruz veya kimse niye bunun üzerine bir şey demedi diyoruz Hı. çünkü beklenmesi içerisinde olduğumuz bir kısım insan var, yani bir kısım topluluk var bu insanlar bunu bir şeyler der diye düşünüyor ama onlar da hiçbir şey demiyor. Ben daha acıklı bir şey söyleyeyim mi? Onun... Bence bunun üstünü düşünüyorlar. Evet. Ve ne yaptıklarını da biliyorlar. Çok iyi bilerek de yap, yaptıklarını yapmaya devam ediyorlar. Ben, ben... şöyle düşünüyorum <gülüyor> bir yandan da. Yani. Ve bunu çok fazla aktif mimarlık tırnak içinde pan arkadaşımdan da duydum. Ben yapmasam bir şekilde yapılacaktı. Ben yapayım düzgün olsun. Bunu hep duyuyoruz ha. Hoş evet. <gülüyor> yani. Bu trademark yani. Bu arada çok yanlış bir söylem değil. Problemli bir söylem. Yani arada bir fark var. Hani bunu yanlışlık ve doğruluk üstünden gitmemesi lazım. Çünkü e, bazen hakikaten... O egonun gerektirdiği, yani tasarımcı ego şeyi söylüyor. Bunu ben yapsam daha iyi yapar. Ha Bu tabii e, saçma sapan bir yere bir gökdelen dikmek de olabiliyor. E, Hı -hı. Gerçekten kamu yararına bir proje de olabiliyor. Artık burada insanların tercihleri oluyor. Ne kadar düşünüyorlar? Buna bakmamız lazım. Bakmamız da gerekir. Sonuçta burada biz de ahlak polisi değiliz ya da belli ben meslek etiklerine de çok inanan bir insan değilim. Şu anlamda inanan bir insan değilim. Eee bu, yanlış anlaşılmasın. Bu da şimdi trollemeye dönüşmesin. Yani insanlar etiksiz, ahlaksız iş yapsın. önlerine hiçbir şey şey yapmasın. Ama bu işte ben genel geçer e, ne ülkemizde ne dünyada bu tarz etik kodlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aslında herkes kendi dünyasında kendini haklı görüyor. Ee, bu bir yani ben şu açıdan Volkan'a katılıyorum yani çünkü mimarlık mimarlığı da bir anda yüceleştirmeyelim şu an konuşup <gülüyor> yani dünya evet. kurtaracak veya sosyal adaleti getirecek bir meslek gibi işte sosyal sorumlulukları kesinlikle varmış gibi düşünmeyelim ama benim işte dediğim ya bunun tek acıyanı bu kadar az olması farklı sesin yani farklı yapma biçimlerinin farklı mimar karakterlerinin az ortaya çıkmasından dolayı biz bu sıkıntıyı çekiyoruz bence. Evet doğru. Şey yapalım mı? Bir ara verelim. Eee Zekimren'le tamam. biraz yumuşayalım. Seni de gönderelim Yelta. <gülüyor> Daha fazla radyasyonla <gülüyor> beynini zehirlemeyelim. Evet Yelta 3 <gülüyor> dakika önce yeni tamam. kulağına geçti. Aynen öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Frankfurt'ta sevgiler. Sağ ol Yelta. Teşekkürler. sevgiler. Teşekkür <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. İyi programlar. Sağ ol, sağ. Ol.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 Geçmiş, geçmiş zamanlarda geçmiş geçmiş zamanlarda tamburlarda kemanlarda şarkılarla yaşıyorum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 Uzakta dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum. Şarkılara duymuselen, çinelere gösteren. Şarkılara duymuselen, çinelere gösteren. Dertli gönüllere giren, işte benim zekimuren. Dertli gönüllere giren, işte benim zekimuren. Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim, yalnızların yalnızıyım, yalnızım, dertlilerin dertlisiyim, dertliyim, aşıkların aşkıyım, aşıkım, ismim Mesut Göbek adım Bahtiyar, yıllarca hep böyle bildiniz siz, Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Merhabalar tekrar beraberiz Açık Mimarlık Programı'nda e, Yalta'yı gönderdik. E, Volkan biraz tasarım bir bahsedelim mi? <gülüyor> Bence bahsedelim ama sanki burada konuşacak olan ben değilim. <gülüyor> Söz sende Cep. Teşekkürler. E, yani 2014'ün e, önemli olaylarından bir tanesi de sadece mimarlık alınıyla da alakalı değil tabii. E, bütün tasarım alınıyla alakalı 2. İstanbul Tasarım Biyeneli'ydi altı hafta boyunca ile beraber oradaydık ama hani bunun detayını bu, bu anlamda aslında biz içinde olduğumuz için çok fazla böyle konuşabilecek şeyde değilim daha uzaklaşamadım bütün o olan anılardan siz nasıl gördünüz yani sizce birinci İstanbul tasarım BNL'ini de düşünerek ikinci İstanbul tasarım BNL nasıldı nasıl? benim söyleyeceğim tek şey var birincisini o kadar sevmedim ki ikincisine gitmedim <gülüyor> o yüzden sözü yağmura bırakıyorum <gülüyor> güzel ...gayet net. Ben çok temkinli yaklaşmıştım... ...gelecek artık eskisi gibi değil gibi bir temayı görünce... ...ki Zoray'nın pratiğine göre... ...keyifli bir şey olabileceğini düşünmekle beraber... ...beni çok düşündürdü... ...manifestonun bam teline çok basabileceğini düşündüm... Hı hı. ...işleri görünce... ...çok keyif aldım... ...ve ayaklarım devam beni Rum okuluna götürdü... ...zaten bayağı boşları kapının önüne koyan... ...esnaf modunda hep oradaydınız... Bol <gülüyor> miktarda çayınızı da içtik... ...şey keyifli oldu... ...küçük gruplar tanıdığımız tanımadığımız güzel üretimler yaptılar ve bunlar kendi aralarında çok tatlı bir diyalog oluşturdu. Manifestoların yerleştirilmesi bu ara mekandaki okuma odaları ya da inip çıkarken ki Rum ben düşe örgütlenmesini hep sevmişimdir. Güzel bazı anlatılara maruz kalıyorsunuz ve bunu düşünerek o binadan çıktığınız zaman tatlı bir his oluyor. Özellikle terastaki disturbatin işi favorilerimden biriydi. Sizin o yaptığınız yayın programı onayır ve bu paneller falan da keyifli oldu ve birinciden sonra ben tatmin olduğumu söylemeliyim. Yani şey daha az mimarlık, daha doğrusu şöyle diyelim birinci tasarım bir iki ayrı mekanda sanki iki ayrı sergiymiş zaten iki ayrı küratör evet. de vardı hani her bir serginin bir tanesi özellikle kent ve mimarlık odaklıydı. Adocris bir bambaşka bir e, frekansta ve tattaydı şeyle, musibette karşılaştırıldığı zaman. E, ama bu seferki e, daha kendi içerisinde bir bütünlük e, taşıyordu. Evet. Yani küratöryal yönetiminin şeyiyle de aslında yani dediğimi tekrar Bunun üstüne daha fazla konuşmayacağım. Belki işte biraz üstünden vakit geçtikten sonra konuşmak daha mantıklı olacak. Hani o kadar e, yoğundu ki belki sergilenen şeylerden daha öte... Senin de bahsettiğin gibi geleni gideni işte din yani panelleri atölyeleri bilinen işleriyle aslında galiba akılda kalıcı olacak. Kesinlikle bir uğrak noktası olarak bence hmm. o misyonunu yerine getirebildi. Hani gidiyorsunuz oradan birileri gidiyor geçiyor ve sizin oradaki konumunuz tatlıydı. Bir köşede durarak gerçekten tanıklık ettiniz ve bir şeyler birbirine temas ederken siz de onlara bir parça koyabildiniz. Evet. Biyeneri de kendi içinde yaptığı aslında biraz bu olabildi gibi düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Contract.com adresini <gülüyor> buradan söylemiş olalım. Başka neler oldu acaba? Şimdi ya bugün şimdi gündemde olan ama aslında olmayan bir şey var. Bu Arkiterada. Ömer'in Ömer, Ömer Yılmaz'ın ödüllerle ilgili Şimdi listemize bakarken, hmm, falan bakarken şey Bence mi? güzeldi Ömer ikidir çok ilginç tespitler yapıyor Aksaray'la ilgili o da bizim gündem maddelerinden Hı -hı. birisi Onunla da ilgili güzel bir yazı yazmıştı Onda sonra geri gelince değiniriz Ama ödüllerle ilgili hakikaten Şöyle bir şey var Türkiye'de adaylık o nominasyon Bir reklam ve bir piara dönüşüyor Bence o yazıdaki en önemli şeylerden birisi buydu Yani bu şey gibi evet yarışmaya katıldım E. Yani hani evet. bir sürü yarışma yapılıyor yani ya bu Ama şeyde söylemek lazım yani Yurt dışında biraz, öyle e, ya Yurt dışında da böyle ama bu zaten Şöyle bir şey bu Türkiye özgü bir durum değil aslında evet. Yani ben aslında durumu saçmalığından bahsediyorum Evet hani şimdi, <gülüyor> şimdi Türkiye özelinden konuşmayalım ee, Yani bana şey geldi bu işte parayla katılma olanlar Ya Bizim ofisi de arıyorlar başka ofisleri de arıyor. Biliyorum yani hani e, hello bilmem ne Biz bilmem ne ödülünden arıyoruz evet. İşte çok iyi bir ofisiniz bilmem ne ofisiniz Katılım için şu kadar euro para yani biliyoruz yani bunların nerelere gittiğini, ne olduğunu... ...bunların nasıl halkla ilişkiler dalında kullanıldığını da biliyoruz. Biraz burada aslında hani neyin ne olduğunu tekrar bir böyle anlatan... hani ...aslında biraz Boğaçan'ın yazısının Hı -hı. başka bir şey... ...Boğaç'ın söylediği şeyleri de herkes biliyordu ya aslında. Evet. Hemen'in yazdığı şeyleri de aslında herkes biliyor... ...ama birisinin işte onları, onları bir formasyonda toparlayıp dile getirmesi önemliydi. Şöyle bir şey var, mimarlıkla alakalı en bilinmeyen şeyler... E Görünmez olanlar onlar da aslında görünen olan şeyin niteliğini belirliyor yani bina olan şeyi ortaya çıkaran bütün sebepler aslında çok gizli kapaklı oluyor olması gerekiyor çünkü ticari bir şeyden bahsediyoruz politik pozisyonlar da var işin içerisinde. Ödüller sistemi de aynı şekilde bunun içerisinde yer alıyor. Bir binanın işte projesi şu anda mesela işte biri tarafından çizilirken hep onu söylüyorum örnek olarak 2 sene sonra tartışacağımız bir bina şu anda bir ofis tarafından çiziliyor ve pek çok mimar tarafından yapılacağı da biliniyor. Onun çevresindeki pek çok mimar tarafından da biliniyor bu ama tabii ki e, Komünçal alanda ya da herkes tarafından e, tartışılmıyor. Bütün süreçleri hatta eleştiril ortamın kendisini de bence bu e, gerek plandaki süreçlerin bilinir olması oluşturacak diye düşünüyorum ben. E, i̇şte o zaman farklı bir e, mimarlık meslek pratiği ve piyasasından bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Yani bu ödül verme meselesinin arkasındaki mevzuunun görünüyor olması görünür, önemli. Görünür. Ya yani dediğin şey bence en kritik şey. Ödülün bir Adım arkasına baktım. Bence o şeffaflık hı hı. bence o mimarlığın en büyük eksiği. Aynen. Ee, bu da biraz şeyle alakalı. Mimarlığın yeterince tırnak içinde kapita kapital hale gelememesi. Çünkü organizasyonumuz halen daha çok el yordamıyla ile ilerliyor. Hı hı. Ve e, çok informal ilişkiler üstünden gidiyoruz. Ya bunları da şeffaflık gibi bir şeyin çünkü şeffaflık aslında eşittir. Hı. iyi bir organizasyon. E, tabii. Çünkü kimse dağınık mutfağını göstermek istemez. Hı hı. Yani o şeffaflık aslında iyi bir organizasyon ve iyi bir mutfak olmasını gerektiriyor. Ee, bu, bu Bence bu tartışmadan biz üç program daha gideriz. Tamam. Çünkü ödülden güzel bir yere gider bu. <gülüyor> okay. Yani hatta bunun artık kafa yoran uzmanlar var. Onları da çağırıp bunu yapmalıyız bence. Doğru, Çok güzel bir yerde bitiriyoruz. Hı hı. Şimdi ikinci programımız bunun bir devam programını yapacağız. Bunda da bu konulardan devam edeceğiz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık nimarlı. <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.